Gitar Eski Hazırlayan ve Gonca Açıkalı Merhaba Gitar Eski, hoş geldiniz 25 Şubat 2020 Konbamba Buyurun <gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi bu akşam Murat'la beraber e, Japonya'da verilmiş konserlerden e, kayıtlardan yapılmış muazzam albümlerden parçalar seçtik. Sanırım notları hazırlarken Japonca olarak hazırlamış <gülüyor> Murat. Böyle bir takım şeyler var garip şeyler. Ben e, bildiğiniz lisanda, tek bildiğim iyi bildiğim lisanda devam edeceğim. Bu Japonya işi de fikir şöyle çıktı. E, bu hafta ne yapalım derken ben de bir iki öneri vardı falan ama daha hiç hazır değildim. Ee, ...Murat listeyi çıkarttı önüme. <gülüyor> bir komple ile karşı karşıya. Made in Japan diye... ...evet bir komplo ile karşı karşıya kaldım. Aa, bir baktım seçtiği... ya ...Japonya olsun, Almanya olsun... ...neresi olursa olsun fark etmez. Parçalar çok muazzam. Çoğunu da özlemişim uzun zamandır böyle şeyler çalmıyorduk. Girdik bu yola. Yalnız düzeltmek Buyurun. istedim Gonca Hanım. Komplo değil, komple. Komple, evet bir Lütfen. komple. Komple <gülüyor> bir... <gülüyor> Japon listesiyle karşı karşıyaydım. Senin nereden aklına geldi? Neden Japon? Neden Japon? Japon? Neden ya. Japon? Bu ya? soru bugün bana bizim Instagram postundan sonra defalarca mı geldi? Geldi, çeşitli yollarla. Dedim ki merak edenler akşam buyursunlar bulacaklar yayında. Ee, Made in Japan ya da Japonya'da yapılan, sen dediğin gibi kayıtlardan oluşan e, albümler istisnai bir koleksiyon çünkü hani müzik endüstrisine baktığımızda e, bu kadar tipik, bu kadar ardı ardına ve bu kadar önemsenen ve bir ülkeye bu kadar odaklı gidilen e, bir, bir de kayıt yok bir evet. tek Japonya yani ne bir Maiden Italy görebilirsin, ne Amerika görebilirsin, ne Kansas görebilirsin yani orada spesifik şeyler vardır ama Japonya özeli diye yapılan ve Sadece konserle kalmıyor. Bunun albüme dönüştü. Bir tek evet. bu dizi var. Evet, doğru. O yüzden ilginç ve bir diğer ilginç tarafı da bu işte birak müzikle sınırlı değil. Sen de biliyorsun. Jazz. Jazz, blues, new var. world hani herkes var. Hmm. Herkes var. Hatta 66'da yanılmıyorsam Beatles yapıyor bu işi hmm. ilk. Yani ABBA yapıyor mesela. E, son konserlerini ee, yani ayrılmadan önce Onlar yapıyorlar Ondan sonra da işte Albüm yapıyorlar Japonya hani neden farklı Ben biraz ee, Tefekkür etmiştim bununla ilgili Niye bu kadar ilgi verdi Yani Batılılar için tabi Doğu enteresan Ama Doğu'nun güvenli kısmı orası e Şimdi orada Şu anda. Düşündüğünüz Şu anda zaman o Çin var Hı. Japonya var e, Ve diğer daha görece ufak ülkeler hmm. var. E şimdi Çin 80 ortasından 90 sonrasından sonra dünyayı açılmaya başladı. Zaten gidip bir şey yapamıyorsun orada. E bir tek alternatifin aslında anlamlı Japonya kalıyor. Hmm. E, o açıdan Zaten kültürel olarak da çok e, girmeye meraklı özellikle Amerikalılar burada öyle dişme Amerikal grup yok ama e, çok meraklılar oraya zaten Japonlarda enteresan bir durum var yani İlk girişleri de, öt, öt, de evet. biliyorsun yukarıdan Hah, oldu bravo yani <gülüyor> hakikaten e, öyle bir anormal de bir durum var e, bu şey de söylediğini konserlerde Baktığın zaman her zaman normalden daha uzun mesela konserlerin süresi. Evet, evet. Başka bir yerdeki evet. konserden daha uzun saatler sürüyor. Veya iki, üç, dört diye veriyorlar ama aynı yerde de verebiliyorlar. Aynı işte şeyde diyelim ki arenada, arenada. arka arkaya veriyorlar falan. Hani gitmişken Doğru. parası çıkaralım diyebilirim nedir? En ee, enteresan. Seyircinin e, teveccühü ya da dinleme ilgi tarzı da. Sanatçı evet, ve farkında, grupları doğru. etkiliyor Hani interaction bugün doğru, me doğru. Meşhur tabirle Hı. O etkiliyor o zamanlardan hele e, evet. Ve en güzelleri yine aslında 70'lerde filan ama tabi Elimizde bayağı malzeme farklı malzeme de var Peki ne dinleyeceğiz önce Şimdi ilk parçamızı Efsanevi grup Rainbow'da başlatacağız wow. Rainbow'un e, 77 albümü On Stage ki bu işte Bu um, işte Yanılmıyorsam hem Osaka tabi, hem Osaka hem şeyde Tokyo'da hmm. e, gerçekleştirilmiş konserlerden oluşturulan bir e, albüm e, Rainbow'un diskografisinde de e, önemli bir yer tutuyor. İyi bir canlı hmm. albüm çünkü Rainbow da malum haliniz Richie Blackmore tarafından e, kurulmuştur ama orada benim tabi şahsi favorim e, onunla birlikte. ...olan Ronnie Dio. Yeah. Ki e, Rainbow'un... ...kuruluşundan... ...kuruluşunda ya da... E, ...Roni Dio'nun kendi grubu... ...elfi hmm. feshediyor. E, Blackmore'la birleşiyorlar. İlk albümü yapıyorlar. Ondan sonra Blackmore... ...herkesi kovuyor. Bir tek Ronnie Dio kalıyor. Onunla... ...çok güzel işler yapıyorlar. Sonra... Rony Dayo kendi grubunu kuruyor, hmm. kendi yoluna gidiyor. Bunun bir haritası var mı acaba? Hepsi, o onu orada bırakmış öbürüyle çalıştıktan sonra bilmem kimle de gitar çalmış falan sonra da bilmem ne projesi. Yani bazı şeyler de çıkartıyorum konuşurken. Mesela Hı -hı. E, daha çok blues tarafında çalmış olanlarla falan filan. E, fakat bir şeye de bakmak lazım. E, bu özellikle İngilizlerin bu dönemine de. Falan onlara da bakmak lazım Aa, tabii Amerikalılarla da beraber. Ben 90'lı yıllarda böyle bir şeyi hani var ya böyle ne diyorlar ona ee, grafikleri oluyor böyle ha, evet oklar çıkartarak herkes birbirine bağlıyorsun. İşte falan. ben 90'larda... yanılmıyorsam ya Londra'dan ya New York'tan bilmiyorum bir tane 70'e 100 devasa poster almıştım rak ağacı diye. E ben de var o. Heh. Ama onda bu, bu bağlantılar yok. E var, var var ama mı? gösteriyor yani. Ha oradan. O, da, o dalda mesela dal üstünde, oradan değil. gidiyor. Tamam okay. Ondan daha sonrası için bayağı bir algoritma yazmak <gülüyor> lazım yani. <gülüyor> Bilgisayar yardımıyla ancak olur. Neyse biz toparlayalım. Ee, Rainbow'un e, bu güzel 77 albümünden Killed the King öf, programa öf, öf, başlayalım. Bravo. Arigato. Doma, domo Arigato. Domo Arigato, King. Öldüremediler. Öldüremediler. Muazzam parçaydı. Bir de bu iyi bir kayıt. Şimdi mesela arkasından e, şey yapacağımız, e, şimdi dinleyeceğimiz 2011'de Tokyo'nun e, şöyle bir 30 kilometre kadar dışında bir Saitama diye bir şehir var. Oranın arenasında yapılmış konser. Bunun kaydı o kadar muazzam değil. White Snake'in bir konseri bu. 2011'de konseri vermişler, 2013'te yayınlamışlar. Yerde dünyadaki en büyük ilk beş kapalı arena şey neymiş 36 bin 37 bin kişi kapasiteli bir yermiş. Evet. Düşünüyorum bizdeki en büyük satır herhalde 55 bin kişi mi? Yok şey var. Olimpiyat stadı da biraz daha büyük olabilir evet ama belki. Ama açık yani. <gülüyor> bir şey değil. Doğru. Elimizdeki en büyük şey. Ee, ne var? Ülker Arena var. Ee, şey Yok var, açıkları düşündüm var. onunla karşılaştırıyorum. Ülker'le falan hiç karşılaştıracağım. Onunla şey olmaz yani. Şimdi White Snake deyince bu bana her zaman böyle biraz boynuzun kulağa geçmeye çalışması hani geçememesi ama biraz yaklaşması filan hissini veriyor. bu 78'de David Coverdale' Deep Purple'dan ayrılınca ...bizim için de iyi olmuş... ...Deep Purple için de iyi olmuş... ...herkes için iyi olmuş... ...yani kötü, kötü adamdı da ondan ayrıldı diye demiyor... ...başka bir şeyler, bir şeyler... ...yeni bir şeyler de yapıp... Ee, ...Deep Purple'ın da başka bir tarafa gitmesine... ...böylece yol açıp falan bence... Iyi Yalnız Gonca bugün... Ne ...bir şey okudum... Ne oldu? Snake ile ilgili... Ne ...gerçekten olmuş? üzüldüm... Olsun. ...diyor ki... ...tarihin diyor en iyi... Pop metalik grubu <gülüyor> ama öyle, öyle bir hale geliyorlar tabi yani çok doğru. Şimdi bunların bu 78-82-83 arası böyle daha blues rock dönemi o zaman iyi yani mesela ben bugün bu hafta hazırlanırken oturdum onları dinledim hmm. ama diyorum ki 84'ten sonraki 84 çünkü değişimlerinin başladığı zaman e aslında orası benim gençliğime de Aynen. denk geliyor hakikaten de pop. Pop metal, pop rock neyse o dönemine denk geliyor. Tüm ticari başarı orada. Kesinlikle, Here I go again filan yani bunlar. Efsane. Ha, ama o zaman işte bizim gençliğimiz Esas gençliğimde de dinlemeyip sonraki yıllarda dönüp dinlediğim ilk baş kısmı o başka bir şey. Here o I go güzel. again. ...neredeyse Thriller'la aynı... ...tabii tabi tabi. Yani. <gülüyor> Thriller'la aynı dönemde. Şimdi... E, ...91'de resmen bir dağılıyorlar... ...2002'de, 2003'te filan tekrar... ...bir araya geliyorlar ama bir araya geliyorlar... ...dediğim cover değil diyor ki hadi çocuklar... ...gelin bir şeyler yapacağız falan. E, i̇şte bu şeyde... E, ...Mart 2011'de çıkardıkları... ...Forever More albümü de... ...arkasından Japonya turnesi de... E, ...şey yapıyor. E, Baya bir bunlara tekrar ne diyeyim... Ee, enerji. Uyandırıyor enerji veriyor Aslında daha önce bir Japonya konserleri varmış 97'de ben onu da e, şey yaptım dinledim Haberim yoktu benim ondan çünkü akustikmiş hiç, hiç bilmiyordum Japonya'da onu. konser verenlerin alt alta hani isimlerini okusak program biter yani Programlar, doğru Bu akustik şey de, albüm albümde çok güzel konserin albümü Bu arada geçen yıl e, Flash and Blood diye bir albüm çıkardılar e, Dinledim ben onu yani tabii ne beklediğinize bağlı ama ben dönüp eskileri dinlemeyi tercih ederim White Şimdi 2013'te yayınlanan Made in Japan albümünden White Snake'ten dinleyelim Forever More. and the bad are echoing my mind whispered on the breeze sweet and bitter memories time again i sing the same refrain it's all because of me. forevermore. Vay vay vay. Yaktılar. Forevermore yaktılar. Sese falan böyle bir şeye bakar mısın? Yani bence e, hani rakın en iyi ilk üç çığlıkçısından birisi. O kesin. Bir, o şey. esas. bir numara gelecek sonra gelecek. Evet. Yani, <gülüyor> gitarın hakkı verildi. Parasını çıkardı. Çıkardı. Yani amortize. Şimdi evet. Deep Purple. Şimdi gelelim körbün tepe noktasına. <gülüyor> Biz burada biraz şey yaptık da e, ağır konuştuk müzisyenler hakkında. Siz duymadan ileri geri konuştuk. Buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi Deep biraz Purple... kısa kesebilir miyiz? Deep Purple çok şey yapmaz. Deep yani, Purple hak etmez zaten. zaten. <gülüyor> ne yapmış ki zaten? Ne yapmış ki zaten? <gülüyor> Deep Purple'ı tabii anlatmak hani ayrı bir program meselesi. O yüzden bence de hiç yaptık, oraya girmiyorum. Onları yaptık ha. bir daha yaparız. Sen ee, şimdi Japonya'ya gel. Bir Japonya konuşun. Made in Japan. ...1972 albümü... Evet. ...double albüm, çift plak... Ee, ...sonraki versiyonlarında bu... ...deluxe albüm hale Aa, geldiğinde... ...üç, hatta yanılıyorsam... ...dört, e, dört CD'li CD olan da var... Ee, ...gittikçe şey yapıyorlar... <gülüyor> ekliyorlar ...kendini bir şey. çoğaltıyor albüm... ...yani mesela Black Knight... ...bu şeyde hangi versiyonundan aldık bilmiyorum... Orijinal, ...üç tane var... ...orijinalinde mesela Black Knight yok. Yani ha. plak olarak çıkan ha. 72'de ha. Ha. Black Knight yok. İşte bu Deluxe'ların bir tanesinde bir tanesinde üç tane var. Üç versiyon var. Aynen. Orada da yanılmıyorsam hatta dört olabilir önce. Yani ya üçte ya dörtte. Tamam ee, şey, olabilir. No, orijinalde iki plak ve öyle bir şey olabilir. yok. Yani. Bir tanesi Osaka öbürü de Tokyo. Ee, bu Purple'ın 72'de verdiği e, konser. Ee, dediğim gibi önce Tokyo'da yapıyorlar. Birkaç seans sonra Osaka'da yapıyorlar. Tokyo'da çok ünlü, meşhur bu dokanda hmm. veriliyor ki bu dokanda şöyle e, 1964'te yaz olimpiyatları Tokyo'da yapılıyor. Juda müs müsabakaları için, için orijinalde evet. inşa ediliyor. O iş bitince konser alanına çevriliyor. Bu konserde de mesela bu dokanda 13 bin, 14 bin kişi civarında e, seyirci var. E, enteresandır. Amerika'da özellikle çok büyük satış rakamlarına oluşuyor. Buradan ilginç bir şey anlatmak istiyorum Purple ile ilgili. Ee, Purple'ın o dönemki e, sahne performansı olağanüstü olduğu için e, ve her yerde de işte live, canlı albümler bulunamadığı için bootlegler çok fazla bu korsan, korsan çekilen hı. albümler filan. Bunların da en meşhurlarından bir tanesi Ahın'da hmm. ee, e, verilen konserin bootlegi. Ee, bunu hatta bir ara yine korsan olarak H-Bump diye long play haline getirmiş hmm. birileri satmış filan falan. Ee, sırf bu bootleg'den dolayı ve çok iyi satıyor. Meşhur, geçen hafta da konuştum. Virgin Records'ın sahibi bugünkü multimilyarder, dolar milyarderi Richard Branson. Bu yüzden tutuklanıyor bunları sattığından <gülüyor> dolayı. Ya <gülüyor> O dönemki. Sonra anlaşıyorlar herhalde bir settlement durumu. Yani herhalde off the court yani mahkeme dışı bir tabi, şey tabi, tabi yapmışlar ee, ama şunu söyleyebiliriz yani purpleın 70'ler performansı e, canlısı da süzü tüstte gerçekten e, yani, e, kulaklara bir, bir, şey bir ziyafet gözlere de ziyafet, ziyafet evet. o kesin evet e, bizim yasal kayıtları <gülüyor> dönelim purpleın 72 tarihli Medinci Pen albümü Osaka konserinde çaldıkları Black Knight'la devam edelim. Hey, eh? down with the monitors, mate. Yeah. Thank you. Okay. Thank you very much. Almost back there. <coughs> This one you might remember. Is that under his shirt sleeve? <laughs> Yeah. Thank you. Thank you all. Hey. Thank you. God bless you. Cheers. Good night. See you. great. Good night. Good night. Yes, Deep Purple... Ee, bize... Teşekkür ederek bitirdik <gülüyor> ee, Biz de onlara dört, domo arigato dört, diyoruz dört Kulaklarımızı falan. Pası bir kez daha gitti Bak sen her domo arigato dediğinde Benim arkadan Mr. Roboto Diyesim geliyor Arsitik's Bak ona A. göre <gülüyor> Boat on the river'dan sonra <gülüyor> Kilroy Basir'i yapan <gülüyor> grup Seviyoruz kendilerini yani. Konuyu karıştırmayalım Bence Şimdi en ilginç yerlerden bir yere geldik ya, evet. Almanya bizi kıskanıyor evet. Ve oranın en meşhur en sıkı bence e, rock Öyle, gruplarından e, Scorpions'la. Grubu de geç yani. Aynen. Yani yenilerden de bir iki bir şey var. Ama onlar bizim ilgi alanımızda çok fazla değil. Efendim Scorpions 1965'te Rudolf Schenker tarafından kuruluyor. Yani 55 yıl önce ve hala aktifler. Hatta o kadar aktifler ki bu sene e, Haziran'da Las Vegas'ta 4 ya da 5 e, konserlik bir şey program açıklandı. Böyle şeyler var. Sen de görüyorsun onu. Yani mesela The Last Farewell falan ya daha önce bir Hoşçakal turnesi yapmış. Görüyorum. Bir de sonuncusunu yapmış. Elveda Elveda Armutu. <gülüyor> <gülüyor> Ama o Elveda hiç bitmiyor. Bitmiyor. Hep evet. var yani. Neyse. Bu hangi seneden? Şimdi efendim bu 1978 hmm. ee, ve Almanların hele yani Japonya'ya gidip ...konser vermesi... ...onu albüm haline götürmesi... <gülüyor> ...sıra dışı bir davranış... ...o yüzden Scorpions... ...benim için her zaman... E, ...Tap 10'da yer alan... E, ...en sevdiğim... On, ...rock grubu arasındadır... ...istisnasız yani her... E, ...yaptıklarını beğeniyoruz... ...fakat en iyi en iyi... ...dönemleri bence... ...78-82... E, ...hadi Love at Firsting'i de... E, ekledim, ...ekleyelim... ...84 ekledim. olsun... ...ama... Otoriteler aslında bu dönemin 93'e kadar uzayabileceğini söylerler. <gülüyor> bu ne oldu? O otoriteleri dinlemiyoruz. Dinlemiyoruz. Koronavirüse ben... ne iyi gelir şeyi otoritesi ben gibi. Ben daha otoriteyim bu konuda. <gülüyor> ee, aslında şu açıdan doğru. Scorp'un müzik listelerini, banka hesaplarını patlattığı dönem diye bakacak olursak... ...o dönem gerçekten en iyi dönemleri. Hmm. Ticari açıdan hmm. ama bence biraz daha işte pop'a pop demeyeyim de daha... Piyasa, Picar Piyasa işlerine yöneldikler. Ama tabii dünya çapında aşırı meşhur oldukları bir dönem. Bir dönem. Ama biz dediğim gibi 78-82 dönemini daha çok severiz. Tokyo Tapes de 78'de çıkan bir double albümdür. Sonra ilk 2000'lerde tek CD olarak çıkarıldı. Şimdi yanılmıyorsam dijital platformlarda deluxe şeyi versiyonu da var. var. Ee, en iyi dönemleri işte bu 78 82 falan dönemlerinde efsane bir kadro var. Tabii ki vokallerde Klaus evet. Meine abimiz, hatta amcamız diyelim o, o, artık. O da o da çınlatıcılarda muhteşemdir. Ee, Amerik şey Amerikan diyorum. Alman disiplini gitarlarda Rolf Schenker, Matthias Jabs, basta Francis Bukows ve de ve de muhteşem davulda Herman Rarebell. Ee, Japonya kısmına da bakacak olursak e, gidiyorlar. 78'de bunu yapıyorlar. Kayıt kalitesi çok başarılıdır bu albümün. E, şarkı seçimleri çok başarılıdır. Çok başarılı. e, hatta albümde Japonca bir parça da hmm. seslendirilir. Hmm. Çok da güzel seslendirmişlerdir. Büyük teveccüh görmüştür. Şimdi bu albümden e, Scorp'un Tokyo Nakan Nakano San Plaza'da 24 Nisan 78 tarihinde verdiği konserde çaldıkları... Steam Rock Fever'ı dinleyeceğiz. <tab> ...Stream Rock Fever'ın da bitişi tam konser bitişiydi. Yani hani bir tekrar durup bir hep beraber yükselelim falan. Ateşi söndürdü. Ateşi söndürdü. Bravo. <gülüyor> bravo. Çok güzeldi. Çok iyi seçimdi. Şimdi sana gerçekten canı gönülden teşekkür etmemi gerektiren kısma geldik. Hani hepsi öyle programın da ee, uzun zamandır ihmal ettiğim bazı e, muhterem şahsiyetleri hatırladım. Mesela yani Mesela Steve Vay Mesela bunların G3 projeleri, Zizi Tap, Chicken Foot falan. Ben bunları çok çaldım gitar eskide aslında. Chicken Foot hiç benim radarıma girmemiş. Ha, bak bir dinle sen onu. Hiç yani. Bir dinle, eskiden çalmıştık. ...bunları hatırladım ve dönüp dönüp dinledim ondan sonra. Çünkü böyle bir şeylerin peşine koşarken... ...yeni bir şeyler başka programlar falan filan olunca... Ya ...insan eskiden çaldıklarını... Bir ...evet <gülüyor> güzellikleri vesile oldun. E, bu arada Satriyan'ın... ...Joe Satriyan'ın 2020 albümünün... ...habercisi olan bir single'ı var. Onu da dinledim 1980 diye... ...iyi bir şey olabilecek gibi. Şimdi bu e, çalacağımız albüm 2005'te Tokyo'da yapılmış bir albüm. Joe Satriani, Steve Vai ve John Petrucci'den e, oluşan e, üç gitar. Bilenler bilir, e, Joe Satriani'nin bir G3 projesi vardır. Bunun 18-20 tane konseri var, dört e, tane canlı albümü var, e, DVD'leri var vesaire. Fakat hepsinde işte. Steve ay genellikle sabit ama üçüncü kişi değişiyor, Doğru. üçüncü gitarist değişiyor. Bunlar hep böyle virtüöz gitaristler bir araya getiriyor bu projesinde. Ee, mesela Eric Johnson vardı, ee, ondan sonra Ki şey performanstır. Evet, Uli Jon Roth vardı falan. Hatta bir tanesinde konuk sanatçı olarak şey var, ee, Aldime var Yani bir üçlü var bir yanlarında bir de dördüncü olarak o var falan. Böyle bir enteresan bir proje bu G3. 2018'e kadar yapmış ondan sonra duymadım şeyini yaptığını benim için çok hani severek dinlediğim bir şey olduğu zaman bir gitarcıdır Joe Satri yani ama pek çok insan da onu her parçası aynı zaten diye eleştirebilir El cayır cayır evet biliyorum onun için söyledim zaten <gülüyor> Ee, bir de hoca biliyorsun öyle biliriz kendisini. Görkem da tuttu. Evet. Çok Charlie Hunter'ın da mesela doğru. Charlie Hunter da çok sevdiğim bir gitaristir. Onların da böyle mentorluğunu falan yapmış bir virtüöz gitar ustası. Şimdi burada öğrencileri onu geçmiş mi? Maalesef geçmiş olabilirler. En azından para açısından geçmiş olabilirler. Ün ve şöhret ve Charlie para açısından. Charlie Hunter'i düşünecek olursak falan diyebiliriz. Yani, Eşek, Görkem diyoruz. Doğru. Şimdi işin güzel tarafı. Bir başka çok sevdiğim e, grubun ZZ Top'un efsane parçası Lagrange çalmışlar. Zaten bütün şeyde konser albümünde üç tane cover var. İkisi Jimi Hendrix, e, biri de bu. E, ta 73'ten bir parça bu ZZ Top'un e, Tres evet. Ombres albümünden. İlk albüm mü, ikinci albüm mü oradan e, bir parçadır ve hani duymayan da yoktur herhalde. Bu da entersem bu albüm biliyorsun 3 kafa darlar anlamına. Üç kafa darlar. 3 adamlar. Bu da G3 ya. <gülüyor> ha G3. Bak bak bak bak, bak ne bağlantı. Hep alt, yani, <gülüyor> satır aralarında oturmak lazım. Derin devlet işleri. <gülüyor> Olabilir valla. Bana öyle geliyor ki biz bu parçayla e, programı da bitireceğiz. Bir parçada kesmek durumunda kalacağız. E, ama ne yapalım? Yani bu da Joe Satriani'nin şansı olsun. Biliyorsun İtalyan. İtalyan kökenli. Çok tanıtım var. Veya... <gülüyor> Hepsi Çok var. Joe Satriani kadar kabiliyet olmasa da. <gülüyor> Satriani dedin. Bak şimdi aklıma geldi. Bir bakayım ne yapmış son zamanlarda. Şimdi şeyin e, gitara başlayışının da enteresan bir tarafı var. Futbol oynuyor bütün 14-15 yaşındaki delikanlı özellikle İtalyan kökenli delikanlı onun devrindeki e, ve çok iddialı işte futbolcu olma niyetiyle falan. Fakat bir gün antrenmandayken e, Jimi Hendrix'in öldüğünü duyuyor. Dinlermiş de hmm. çok içine oturuyor ve diyor ki ben gitarist oluyorum. Gitar, gitar, futbolu bırakmış evet bırakıyor ve kendini İnanılmaz gitara atıyor. Gülme. Bak hala gitar çalabiliyor. Futbolcu olsa kaç defa emekli olmuştu? Ha onu bilemiyoruz. Yetenek seviyesini bilemeyeceğim tabii. Neyse laf uzattık. Bu G3'ün, g G3 Tokyo'da verdiği ve Joe Satriani, Steve Vai ve John Petrucci şeyinden, üçlüsünden oluşan halinin bu nefis parçasıyla bugünkü gitar eski bitiriyoruz. Birkaç hafta sonra kim bilir ne de Tekrar buluşacağız, değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar, Lagrange. I'm going do a little ZZ Top for you right now. check <laughs> outside brain. You know what I'm talking about Just let me know if you want to go To that boomer doll Got a lot of nice skills right? Sounds good, that feels great. I we would say we, we do a little Deep Purple, all right? <laughs> Mr. Matt Bissonnette possesses a very intense and exquisite voice, and he is going to tantalize you with his vocal stylings. <laughs> eski bu hazırlayan mı sunan konca açık kadın